Evet. Bismillah ve elhamdülillah. ve nea Resulullah 26. ders Bir sınıf ortamında öğretmen ve öğrenciler arasında geçen bir konuşma. Bu konuşmada da illetli fiillerden misal fiilin anlatımı olacak her şeyi okuyalım. Bir kısım bilgi vereceğim. Önümüzdeki derste biraz daha teferruf olacak inşallah. Ve şiir Ya Fadileteşşeyhi Nuridu enneşteriye Hâzel muucemel nezîme ake Velâkinnenâ La neciduhu fil mektebati. Ey faziletli şeyh Ey hoca Biz seninle beraber, senin yanında beraberinde bulunan bu sözlüğü satın almak istiyoruz. Lakin biz onu Mektebelerde, kitap evlerinde bulamıyoruz. Vecede yecidu necidu. Vecede yecedu necidu. Bul bulmak fiili. Tecidu nehu fil mektebetil kebirati elleti imamel mescidi. Böyle okuyacak olursak, olsak Tecidu nehu fil mektebetil kebirati elleti imamel mescidi. Onu mescidin önündeki büyük kitap evinde bulursunuz, bulabilirsiniz. Teceedune fiha meacime arabiyyeten ve ecnebiyyeten ve masahife min biladin muhtelifetin ve suhfen min cemi'i enha'il alemi. Birkaç yeni kelime var. Onda fiha'daki e, hadan başlayalım. Onda yani o büyük e, kitap evinde Arapça ve Ecnebi yani Arapça dilindeki yabancı dillerle hazırlamış sözlükler ve min biladin muhtelif muhtelif beldelerden, farklı beldelerden mushaflar ve alemin yani dünyanın çeşitli uçlarından, çeşitli bucaklarından gazeteler bulabilirsiniz. Gazeteler bulursunuz. Yakalayabildiniz mi kelimeleri? Tek tek söyleyeyim mi? Mesafif dedi yani kitap mı acaba? Musa, evet. Sahifelenmiş her şey. Sahifeye dökülmüş her şey. Özel bir yatan yabancı mı bu? Meacim, mucem'in cemisi. Arabiyyeten ve ecnebi yeten Ecnebi, her yörenin dilinin dışındakilere veya ırkının dışındakilere denir. Mesela Arap için konuşacak olsak Arap dışındaki her ırk ve dil ecnebidir. Türk için konuşalım. Türkçe ve Türk ırkı dışındaki her ırk ve dil ecnebidir. Ve mesahife, mesahif de mushafın cemisi. Yani kitap. Sayfa, sayfa halindeki her şey. Sayfalanmış her şey. Bilat, muhtelife, onları biliyorsun. Sufen ise sahife, sahifetinin çoğulu gazetelerden. demek. Cemii, biliyorsunuz cemii, çoğul, çoğul, e, cemisi çoğulu çoğu daha doğrusu en haun nihaun'un cemisi nihayet uç sınır demek. Alem ise dünya. Dünyanın her köşesinden, dünyanın her tarafından, her ucundan gazeteler bulabilirsiniz. Yani her yöreye ait, her beldeye, ülkeye ait gazeteler manası kastediliyor burada. Bu esnada yed Ahmedu Ahmet girer sınıfa girer ve der ki ya fadilata şeyhi ene la ecidu mahfezati ey faziletli hoca ey faziletli şeyh ben cüzdanımı bulamıyorum mahfezatun muhafaza etme yeri manasına cüzdan cüzdanımı bulamıyorum fiha nukudun kesiratun onda çokça nakit para var mı Var mıydı? Nukut nakdunun cemisi, nakit hazır para, hazır para. hazır para. Evet. Da vardı, da nukut vardı. nukut ise onun çoğulu. Hı. Çokça çokça nakit, çokça para var mıdır? Nam fiha selatu miyeti Evet, onda 300 rial vardır. Ene vda'tha vda'tha'daki ha Mahfazaya gider, cüzdanını mahfazayı nereye koyun, koydun ve daha ya da o koyma bırakma ve daha tuha alel mektebi huna ve harac tu li eşribel ma'e. Onu buraya masanın üzerine bıraktım koydum ve su içmek için çıktım ve harac tu li eşribel ma'e. Limevada teha alel mektebi Onu ne için üzerine bıraktın? Ha da haton kebirun. Bu büyük bir hatadır. Hata on, hata. Yeci bu en te fi cibi Onu cebine koyman gerekir, gereklidir. Ve cbe, yecibu yeci bu vacip olur, gerekir, mutlaka olması lazım manalarına gelir. Vacip bizim dilimizde de zaten. İslami bir kavram olarak girmiş. İzab eder. İzab eder. Gerekir yani. gerekli olur. Ve cebe yeci bu. Gerekir. Onu cebine koyman gerekirdi. Aslında söyler bunu. Evvecede ehadun mahvezetehu ya ihvanu. Ey kardeşler. Onun cüzdanına mahfazasını herhangi birisi buldu mu? Halid la lem necid Ha ya şeyhu. Ey hoca, hayır, ey hoca, ey şeyh e, onu bulmadık. Lem necid ha ya şeyhu onu bulmadık. Ma ve, vecedna yani o manada. Ha zi ya ustadu der Umer. Ey hoca işte o burada. Ha Bu yeni bir kavram bu derste göreceğiz. İşte burada. Diye not alın üstüne. Perşembe dersimize onun hakkında konuşacağız inşallah. İşte burada. O işte burada ey hoca. İnneha tahte kürsiyihi. Şüphesiz ki o onun sandalyesinin altındadır. Buradaki hu zamiri nereye gider? Ahmet'e gider. Ahmet'in sandalyesinin altındadır. Huz ha ve da ha fi ceybike. Onu al ve cebine koy. Onu cebine koy. Yakumu Yahya ve yesiru nahvel mudarrisi. Qame yakumu kalkar. Kıyam eder. Kalkar. Yahya kalkar ve yesiru sare yesiru yürüdü. Seyyer vardır ya seyyer bizim dilimize buradan türeme. Yürür. Nereye? Nah ve istikamet yönüne doğru? Müderrese doğru daha doğrusu. Müderrese yönelere, yönelerek. Müderris istikametine doğru yürür Yahya. ya. Müderris giv ya vuleydu, ey çocukcağız, Dur giv. Ey neturiydu entelhebe. Nereye gitmeyi istiyorsun? Ya fadilat şeihi, Ercu entes mahali biz zehabi. لِأَنَّ اَب۪ي yetil yevme ilal الْمَد۪ينَ تِلْ مُنَوْوَرَةِ Ey faziletli hoca, senden bana çıkmak için müsaade etmeni izin vermeni rica ediyorum. Çünkü babam لِأَنَّ اَب۪ي Çünkü babam yetil يَوْمَ Bugün gelir, geliyor. لِأَنَّ اَب۪ينَ تِلْ مُنَوْوَرَةِ Medine-i Münevveriye, bugün babam geliyor. Diye, çıkmak için izin ister müderris meta yesiluhuna buraya ne zaman ulaşır ve sala Ulaş. ulaşıyor yesiluh burada buraya ne zaman ulaşıyor tesilut tairetu min cuddete fi saatil vahideti uçak ciddeden saat birde ulaşıyor Buradaki kast edilen cidde'den Ben maksat. Cidde'den hareket ediyor olsa gerek. Uçak cidde'den saat 1'de hareket ediyor. Manası gibi anlaşılıyor. Çünkü vesalenin min ile kullanımı yok. Meta vesale ebuke ila cuddete. Baban cidde'ye ne zaman ulaştı? bari <gülüyor> barihate. Dün gece ulaştı. Oraya dün gece vardı. İzheb <gülüyor> Bir sür'atin. Bir bir sür'atin. Süratle git. Hızlıca git. Sürat sürat bizim önümüze girmiş zaten. Süratle hızlıca git. Baqiyen nisfu saatin eqallu. Yarım saat veya daha az kaldı. Yani uçağın varmasına, uçağın inmesine yarım saat veya yarım saatten daha az. ekal ismi taftil diyoruz. Daha az. Az değil de daha az. Daha çok daha az diye ifade ediyorduk Kalilden ya. Galilden mi geliyor mu? Galilden. Ef evet. e alakalı bu diyorduk yani. Sahi evet, Sahih esah. Din mesela esah diye girmiş zaten. Onun zıttı. Yarım saat veya daha az kaldı. Begıya. İsmail Dinle. Bana kulak ver. Ercu en te'tiye bi ebike ila beyti. Babanı evime getirmeni rica ediyorum. Babanı benim evime getir. Bunu senden rica ediyorum. Manasına hoca babasıyla tanışmak görüşmek istediğini ifade ediyor. Dolaylı yoldan Yahya inşallahhu saati ke bihi gaden ba'des salatil asr. İnşallah yarın ikindi namazından sonra onu sana getireceğim. Se'ati gelmek aslında ati, etai, ati gelmek. Ancak bir harbiciyle o müteaddi olur. Getirmeye dönüşür. Getirmek. Burada sin ve seyfe gibi mi kullanılmış bu sin? Evet. Bu sin'dir. Evet. Muzari fiili, müstakbel fiile çeviren sin'dir. Anlaşıldı mı? Soracağımız bir şey var mı? Temarînü, alıştırmalar. Hâdihi emsiletun lil fi'li, lil fi'li mutellil fâi. Bu misaller, muhtellül fa dediğimiz faal fiili illetli fiiller içindir. Hani biz fiilleri faal, aynel, lamel diye ifade ediyoruz ya birinci harfine faal fiil, ikinci harfine aynel fiil üçüncü harfine lamel fiil diyoruz. İşte buradaki faal fiilden kasıt en baştaki birinci harfi. Birinci harfi Mesela bir harfi ketebe fiilindeki kef, zehebe fiilindeki ze harfi Ekredeki, var ya. E. Ekredeki e gibi. Evet. Bunun gibi birinci harfi illetli olan fiillerin misalleridir diyor bu aşağıdaki fiiller. Buraya geçmeden önce buna işaret edecek bir ön giriş yazdryayım. Fiiller ikiye ayrılır. Eğer e, dil bilgisi kitabınız varsa orada yazar bu. Bunu yazmayın. Ama yok yoksa siz onu yazın. Fiiller ikiye ayrılır. Sahih fiil ve mutel dediğimiz illetli fiil. Süratle, misraten. Oktu bu ey ihvan misraten. El kısman, es sahih vel mutel, birinci kısım sahih fiiller, ikinci kısım illetli fiiller. Sahih fiiller, selase aksamin üç kısımdır. Salim fiil, mehmuz fiil, hemzeli demek yani mehmuz, mudaf fiil, salim fiilin örneği. Önce söyleyelim ne olduğunu fail, aynel, lamel, fiilin hiçbirisinde illet harfleri bulunmayan, elif, vav, ya bulunmayan fiillere salim denir. Zehebe, ketebe, harace gibi. Failinde, aynelinde, lamelinde elif, vav, ve ya olmayan fiillerdir. Salim fiiller. Salim demek zaten illetten hali olmuş. İllet bulunmayan demek. Mehmuz fiil ise, mehmuz fiil ise, bu faal, aynel, lamelden herhangi birisinde elif bulunan fiiller. Evet. Ekele, qarae, seele gibi. Ekele de faal fiil. Seele de aynel fiil. qarae de lamel fiil. Üçüncü kısım olan muzaf fiil ise faal, aynel, aynel veya lamelden ki genelde aynel ve lamelden, birisi, lamelden ikisidir. Bu ikisi aynı cins hayf olanlar. Aynı cins hayf olan. Mesela merra. Şeddena. Şeddeliler, evet. Merra Galle mesela. Az oldu manasında. Galle. Aslı galiledir. Ama şeddelenir, galle diye okunur, Ferra, firar etti. Yani sülasi fiilde baştaki ile ortadaki aynı olması değişmez. Evet. İlletli fiiller ise dört çeşittir. İlletli İlletli fiiller ne demek? fâil aynel veya lâmelinin birisinde vav va veya ya bulunan fiiller demektir. Birincisi misal fiil, misal. Misal. Yani fâil fiilinde fâil fiillerimiz ilk harfi yani ilk harfi vav veya ye olan fiillerdir. Ki şu an derste göreceğimiz kısımda bu misal fiillerle örneğidir. Mesela yesura kolay oldu. <gülüyor> Yesura. <gülüyor> veya parçada gördüğümüz vecede. Ve sale. Evet. Işte. İkinci kısım ecve fiiller. Ecvef. Ecvef fiiller kale, kame gibi aynel fiil. Yani üçlü fiilde ortancı harfi vav veya ya olan fiillerdir. Mesela gavele idi de aslı Vav, metane dönüşte gale oldu. Mesela game mu demiştik. Gavemedir aslı. Game yegumu. Tamam. Bâ'a, beyadan süreme. Bâ'a, bay, bâ satmak. Ortancalar, vav veya ye ise. Ecbef de göbek demek zaten. Orta. Birinci harf dediğimiz o faal fiili illet olanlara misal fiil dedik ikinci harf olan yani aynel fiili olan vav veya ya olana ecve fiil denir. Sırayla gidiyoruz bu şekilde. Üçüncü harfi yani lamel fiili vav veya ya olan fiillere ise nağız fiiller denir. Mesela gaza yağzu. Yani gazve yapma, savaşma. Gazi olan türeme. Gayından gaza yağzu. Aslı gazevedir. Son harfi vavdır. Söyle, laqiye, laqiye, karşılaşmak, laqiyetu der diye kullanarak bunu. Son harfi ya, bunu da örneği çok fazla, çok fazla değilim de fazla diyelim daha uygun olur o. Dördüncü ise lefif fiiller, Lefif. lefiif fiili ise kendi arasında iki ayrılır, mefruk ve makrun diye mefruk, arası ayrılıp ayrılmış demek. Yani faalle, lamel fiili, vav veya yeden oluşuyor ortanca aynel fiili salim bir harfden oluşuyor. Mesela veqa vav, qaf ya, veqadan. Lefi fiilde iki tane illetli harf var. Faal, aynı veya lamelden ikisi illetli. Eğer bunlar arası ayrılmışsa yani faal ve lamel ile e, illetli ise buna nefruk deniyor. Makrun ise karin, yaklaşma, bitişme manasına. İkinci kısımda eğer faalli aynel fiil, mesela aynel lamel gibi bitişikse yan yana ise illetli fiiller iki tane. Buna da makrun fiil deniyor. Bunun da örneği mesela tava tava ta vav, ya örneklerini göreceğiz. Bu ön girişten sonra biz bunun ilk kısmı olan misal fiile e, gireceğiz. Evet geçelim faal e, fiili muhtelli olan illetli olan fiillere misal fiillere. Örnek ve cd. Misal fiil neydi? Faal fiili. Birinci harfi illetli olan harflerdi. Şike fiillerdi. Ve Buldu. Ve sale ulaştı. ulaştı. Ve Zne tarttı. tarttı. Ve ade vaat etti. etti. Bizim dilimize girmiş bunlar. Ve da'a, ye da'u koydu vazette ortaya çıkardı. Ve hebe yehebu hivetti, karşılıksız veren bağışladı manasına. Allah Azze ve Celle'nin vehhab ismi buradan türemedir. Karşılıksız veren manasına. Ve cebe yecebu vacip oldu, gerekli oldu. Mutlak olması gerekti. Ve gaffe, ye gafuda bu da ayakta durdu. Vakfede buradan türeme. Vakfe yapma. Arafat'ta ve Müzellife'de yapılan o ibadet buradan türenme. Bu kelimeden türeme. Evet. Bu, bu fiillerin hepsine biz misal fiiller diyoruz. Niye? Çünkü ilk harfleri vav veya y'den oluşuyor. Gördük burada vavla örnekler verdi ama y'de olursa aynı durumun onun içinde geçerlidir. Teammelil misale. Misali düşün. Thun mektub Mudarial efal atiyeti, sonra gelen fiillerin muzarisini yaz. Misale bakalım. vecd yecidu. Asluhu yemcidudur. Vecde yecidudur. Ne gibi? Zehebe hebu gibi. Yecidudur. Huzifet minhu'l vavu. Ondan vav hasfedilir. İlal kâidesi gereği gizlenir ve yecidu yecidüye dönüşür. Dolayısıyla misal fiillerin hepsinin muzarisinde uvav veya ye düşer. Muzara tarfiyle aynen fiil ve laamel fiil kalır. Devam edelim. Ve kafe ve kafe aynı vaktan yegifu. Yegifu. Asluhu yevgifu idi. Ancak vav hasbundu yegifu kaldı. Vezene, zene yezinu. yezinu. Yezinu. Yevzinu idi aslı. Yezinu kaldı. Hepsi bu şekilde. Ta ki ve sale ve ve ade velece'ye geçelim. Velece velece manahu dehale. Dahil oldu, girdi. Evet. Velece'nin manası dehale ile aynı. Girdi, dahil oldu. Ki bununla ilgili bir, biraz sonra bir ayetten örnek verecek kitabımıza. Ve da mudariuhu yediu değil de yedau. Yedau. Li'annahu mislu zahabe yezhebu. Çünkü o zahabe yezhebu gibi hangi baptan gelir? Fethun'dan, Fethun kesrun, var. fethatan. Tabi 3. baptan gelir. Üçüncü. Demek ki yev -da idi aslı. Vav hazf olundu, yedau kaldı. Ve de aynı şekilde mislu ve daa ve hebe'de vedaa fiilinin benzeridir. Dolayısıyla vehve yehibur de yehebu gelir. Te Temel misale, misali düşün, sümme suğil emra minel ef'al latiyeti, misali düşün, sonra gelen fiillerden emiri sigala. Örnek vekafe fiilini almış. Vekafe yegifu idi. Onun muhatap sigasını aldı. Tekifu Emir yaparken ne yapardık? Bir muzara taifine atardık. T te gıyfunun tesnattık gıyf. Sonunu emre dela tesn diye cezmelerdik duf. Eğer okuyamazsak, okuyamazsak aynı alifilin hareketine uygun bir hemze getirirdik. Ama okunabildiği için hemzeye gerek kalmadı. Gıyf. Ne oldu? Onun emri oldu. Anladınız mı? Hep demiştik biz, hatırlarsınız, e, salim fiillerden konuşurken, muzarat fiil atıldığı zaman sakinle okunamıyordu. Sakinle başlıyordu fiil. Bundan dolayı biz başına okunabilmesi için bir tane hemze getiriyorduk. Hı. Okunabildiği durumda bu hemzeyi getirmeyecektik. İşte bu o kısımdandır. ve ya gifu da tifu sigasını aldık. T muzarat harfi T attık, gifu kaldı Sonunu emre delalet cezmettik. Kıf kaldı. Okunabildiği için hemzeye yeri Zaten devamlı ne diyor? La <lâ> yehtacu ilel hemzeti hemzeye ihtiyaç du <lâ Zonemun> duymaz. Leenne evvelahu müteharrikun. Çünkü onun evveli başlangıcı harekelidir. Harekeli olduğu için, okunabildiği için hemzeye ihtiyaç duyulmaz. Eğer sakin olsaydı okunabilmesi için bir tane hemze koyuyorduk başına. <lâtsiller> Aynı elfinin Aynı el fiilin göre. Vav düştüğü için okunabiliyor. Vav düşmeseydi gene okunamayacaktı. Dolayısıyla ve gafe fiilinin emri kıftır. Aynı şekilde bezene yezin fiilinin emri zin gelir. Ve ade yeidu fiilinin emri ed gelir. vehebe yehebunun fiili vehebe yehebu Tehebu hep gelir. Ve evet. dağ yeda ki dağ fil diye gelir. Ekrem ayeli evet. <gülüyor> gelen şeyleri <Evet>. oku. Meta tesilu <gülüyor> tayretü min barise Tayre uçaktır biliyorsunuz. Uçak Paris'ten ne zaman ulaşır? Hareket eder. Öyle olsa gerek. Tesilü fissatil hadiyete, aşrete ve nisfi saat 11 buçukta ulaşır. Yecibu aleyna en nefhemel Kur'anel Kerime ve ne amele bihi Bize, bizim üzerimize bize Kur'an-ı Kerim'i anlamamız ve onunla amel etmemiz vacip olur. Gerekli olur. Eydan Sünnet-i Seneyye. Gâle bu. <liye> tabibu. Doktor bana dedi ki da' hazel gursa alellisâni thümmeb la'hu. Bu kursu gurs dediğimiz haptır, haptır. Bu hapı dilinin üzerine koy, sonra onu yut. İb Yuvarlak mı? burada hap olarak geliyor ama daha genel manada yuvarlak her şey için kullanılır bu kurs ibla bela bela yebla o yut demek hapı dilinin üstüne koy sonra onu yut setejuni fil beyti bade salatil ishâi insha allahu Allah dilerse insha yatsı yatsın namazından sonra Beni evde bulacaksın. Vecede yecidu tecidu. Se ni. Beni bulacaksın. Kıf. Huna ya saigu. Ey sürücü. Ey şoför. Burada dur. Ve gafeyi gıfı kıf. Ene uridu en zile. Ben inmek istiyorum. Zin li kilogramen. Münezzukkeri ya bakkalu. Ey bakkal bana şekerden bir kilogram tart ve zene yezinu zin ya selma da'i hadel kitabe ala mektebi ey selma bu kitabı masamın üzerine koy Da müzekker şahsa verilen emir da'i mühennese verilen emirdir Limada teqifuhu na ya ekiy ey kardeşim niçin burada duruyorsun dikiliyorsun? La teqif fit tariyki yolda durma yolda dikilme yolda durma. Gal Allahu azze ve jalle fi suureti sebein Allah aziz ve celil olan Allah sebe suresinde buyurdu ki. Ya'lemu ma yanzufu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzulu minas sema'i ve ma yahrucu fiha ve huvel rahimun gafur. Ne buyurmuş Rabbimiz azze ve celle? Ya'lemu bilir kendisine kast ederek. Neyi? Ma yanzufu fil ardı yere giren, dahil olanı bilir. Yere, biliyorsunuz, de e manasaydı ve ma yakhrucu ve yerden çıkanı bilir. arz müennes olduğu için minha'daki ha zamir orayı der yerden çıkanıbilir ve ma yenzulune semai gökten inenebilir ve ma ya'rucu fiha ve oraya yükselenebilir aracaya arucu yükselme demek miraç da buradan türeme zaten miraç diyoruz ya hani miraç neydi Evimiz Hz. yükselmesiydi göklere doğru. İşte buradan türeme'dir. Ayetin sonunda da o rahmet edendir, bağışlayandır diyerek kendisine ver Rabbimiz azze ve celle. Ve ganete ala fi sureti şura ve yüce olan Allah şura suresinde buyurdu ki: "Lillahi mülkü semavat vel ardı yahnuqu ma yeşâ." Yeha bu limen yasha inasen ve yahabu limen yasha zukura Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah'a aittir. <gülüyor> Yahlu kuma yasha dilediğini yaratır. Halqadar. Yeha bu limen yasha inasen. Dilediği kimselere, şa'ya, şa'ı biliyorsunuz dilediği, dilemek dilediği manasındaydı. Dilediği kimseye inaten, dişiler hibe eder, karşılıksız verir. Ve yehebu limen yeşâ'u zukûrâ, ve dilediği kimseye de zukûr, zekerin ço çoğuluğu zukûr, erkekler hibe eder, verir, bağışlar. Dilediğine erkekler, dilediğine dişiler verir, azze ve Celle, ona hamdü olsun Subhanikallahumma ve bihamdik. la illa. ve ileyk.